Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Türkiye'de fosil yakıt kullanımından kaynaklanan hava kirliliği hem sağlık hem de çevre üzerinde ciddi etkiler gösteriyor. Temiz Hava Hakkı platformu tarafından hazırlanan hava kirliliği ve sağlık etkileri karar opora göre 2017'de yaşanan 30 yaş üstü toplam 399.025 ölümün 51.574'ü hava kirliliğinden kaynaklandı. Bu ülkemizdeki trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin 7 katı. Yine aynı yılın verilerine göre hava kirliliği nedeniyle en fazla ölümün yaşandığı ilk 3 il İstanbul 5.851 kişi ölmüş, Bursa 3.098 kişi ve Ankara 2.139. Öte yandan Birleşmiş Milletler'in verilerine göre İstanbul'daki hava kirliliği kabul edilebilir seviyenin 3,3 kat üzerinde. İnsan faaliyetlerine bağlı hava kirliliğinin en temel nedeni ise fosil yakıtlar. Sanayi ve santrallerde enerji üretimi ve ulaşım için kullanılan fosil yakıtlara ilaveten madencilik ve sanayi tesislerinden açığa çıkan kömür salımları, evlerde ısınma amaçlı kullanılan kömür, inşaat faaliyetleri, yollardan kaynaklanan toz, atık ve anızların yakılması ve bazı endüstriyel tarım faaliyetleri de hava kirliliğine neden oluyor. Ancak hava kirliliği önlenebilir bir sorun. WWF Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli hava kirliliğiyle mücadele etmek için öncelikle yenilenebilir enerji kaynaklarını önceliklendirerek politika ve teşvik mekanizmalarını geliştirerek daha fazla fosil yakıt kullanımının önüne geçilmesi gerekiyor dedi. Evet bu Birleşmiş Milletler 5 Haziran Dünya Çevre Günü açıklamasıydı WWF Türkiye'nin ve şimdi gelelim süt değinin açıklamasına. Evet bu yıl Birleşmiş Milletler 5 Haziran Dünya Çevre Gününün teması hava kirliliği. Ev sahibi ülke Çin hava kirliliğini önle sloganıyla bir araya geldi. Dünya Sağlık Örgütü 2018 istatistik raporunda çarpıcı ve çok üzücü rakamlar var. Sütleyin açıklamasına göre 2016 yılında dünya nüfusunun %91'i temiz havası olamazken şehir nüfusunun yarısından fazlası güvenlik standart değerlerinin en az 2,5 katı dış ortam hava kirliliğinden etkileniyor. Ve hava kirliliğinin 4,2 milyon ölüme neden olduğu tahmin ediliyor. 2016 yılında iç ve dış ortam kirli havası yaklaşık 7 milyon insanın ölümüne neden oldu. İç ortam hava kirliliği dünyada her yıl 700 çocuk ölümüne ve Avrupa'da 2016 yılında 556 bin yeni doğan ölümüne neden olması en çarpıcı rakamlardır. İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği yani Sütte Başkanı Profesör Doktor Filiz Karaosmanoğlu kirli havamız için hepimiz suçluyuz diyor. Hepimize görevler düşüyor diyor. Isıtma, pişirme, tarım, endüstri, ulaşım ve atık yönetiminde hava kirliliğinin azaltıcı önlemlerini hızla almalıyız. Çünkü dünyada her dokuz ölümden birine hava kirliliği neden oluyor. Resmi Erk iş dünyası sivil toplum medya ve akademiye görev düşerken her bir yurttaşın Temiz havalı yeşil vatan ve mavi vatan için yapacakları var diyerek çözümün parçası olmak için eyleme geçme çağrısı yaptı Profesör Doktor Filiz Karaosmanoğlu. Antalya'nın dünyaca ünlü 300 metrelik Olimpos sahilinde 10 yıldan sonra ilk kez iki kareta kareta yumurta bıraktı. Kareta karetaları korumak için 6 görevli çalışıyor. Kemere bağlı yaklaşık... 3,7 kilometrelik Çıralı sahili boyunca Kumluca'ya bağlı 300 metrelik Olimpos sahili aynı zamanda Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin nesli tehlike altında kırmızı listedeki deniz kaplumbağası yani Karata Karata'nın yuvalama alanı. Bitişik iki sahil geçen yıl Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü Beydağları Sahil Milli Park Müdürlüğü Kemer ve Kumluca Kaymakamlıkları Belediyeler Esnaf ve Sivil Örgütleri'nin desteklediği Çıralı Kıyı Koruma Koordinasyon Komisyonu tarafından korumaya alınmıştı. Komisyon Başkanı Erdal Elingöz, Çıralı sahinde uyguladıkları tüm tedbir ve yasakların Olimpo sahinde de uygulandığını söyledi. Bu sayede 2000 yılı öncesinde 17'ye kadar çıkan yuva sayısı yaklaşık 10 yıl önce sıfıra düşmüştü ama şimdi yine tekrar üremeye açıldı ve bu yıl yaklaşık 10 yıl sonra ilk yuva oluştu. İzmir'in Tire ilçesindeki bazı üreticiler arazilerini suladıkları Küçük Menderes nehrindeki kirliliğin arttığını belirtiyor. Önlem alınmasını istiyorlar. Suya temas eden üreticilerin hasta olduğunu belirten çiftçiler burada şu anda herkes hasta olduğunu belirtiyor. Bu sorun karşısında herkesin birlik olması lazım dendi. Küçük Menderes havzasında kuraklık tehlikesi nedeniyle yeraltı sularının yetersizliğiyle tarlalarını sulamak için kaynak Bulamadıkları için Küçük Menderes nehrine yöneldi çiftçiler. Ancak nehrin ödemiş organize sanayi bölgesindeki bazı fabrikaların atık su bırakması nedeniyle kirletildiği söyleniyor. Kirli nehrden aldıkları sularla tarlalarını sulamak zorunda kaldıklarını vurgulayan üreticiler tepkili. Bu sorun karşısında herkesin birlik olması lazım diyorlar. İklim değişikliğine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen Kalın.